sallallahu te'ala ala seyyidina Muhammedin ve ala aliyah sahbihi ecma'in Yaşanan bazı olaylar e, bizleri üzmektedir. Müslümanlar olarak dara düşürmektedir. İşte yakında birkaç gün evvel olan iki hadise üzerinde kısaca e, açıklama yapmak lüzumu hissettim birincisi işte dondurmayan gençlere şalvalı cübbeli bir arkadaşın işte niye yiyorsunuz burada falan şeklinde burası Müslüman ülkedir yiyemezsiniz, içemezsiniz Ramazan günü diye müdahale etmesi bu bu müdahale asla uygun olan bir davranış değildir. Tabii ki gençlerimizin ateist de olsalar, inançsız da olsalar veya hasta oldukları için neyse oruç tutmuyorlarsa da ortalıkta yememeleri lazım. Bu ayrı bir şey. Bu bir görgü olarak, saygı olarak değerlendirilebilir. Diyorsunuz evvelce Bağdat'ta mecusiler... İşte Osmanlı'da Ermeniler, Rumlar, başka işte Yahudiler dahi Müslümanların Ramazan'da tazim ve hürmet ettikleri için açıkta ortada yemezler. Şimdi maalesef Müslümanız diyenler de o açıkça yemeye başladılar. Ama bir insan hasta olabilir, bir insan yolcu olabilir, seferi olabilir, Müslüman olmayabilir. Yani her özgürlük var. E yine de saygı göstermeli ortalıkta yememelidir bu ayrı bir konu ve lakin bir insan ortalıkta alenen oruç Ramazan günü yemek yiyorsa bir Müslüman da bunu gördüğü zaman belki hastadır belki seferidir belki efendim başka bir mazereti vardır veya inançsızdır inançsıza da biliyorsunuz Ramazan farz olmuyor şeklinde mülaaza ederek e, karışmaması lazımdır. Çünkü bu işler fitne çıkarıyor. E, bu fitneler de e, efendim yok Müslümanlar baskıcıdır, e, zorbadır, cebbardır, insanlara dalıyorlar, saldırıyorlar mesajı veriyor. E, bundan dolayı el fitnetu naimetu le'anellahu ne'ykafaha fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin. Hadis-i şerifinde tehdit vardır. E, bugün e, yaşadığımız hassas dönemde e, zaten yeni bir darbe süreci e, geçirilmiş. Ondan sonra iç savaş çıkarılmak isteniyor. Ondan sonra e, zaten layık, antilayık e, falan çatışmaları çıkarılmak isteniyor. Ondan sonra işte efendim hükümete de e, işte bunlardan yüz buluyorlar. Hükümetin aldıkları yüzle böyle yapıyorlar şeklinde haberler yapılıyor. Hükümetin bunun hiçbir alakası yok. Se tasvip etmez tabii. Ee, böyle bir ortamda e, yani Nakşibet tarikatının da adamı üzere nazar berkadem gözünü ayağının üstüne vurdurarak yürüsen, önüne bakarak yürüsen, yolunu görecek şekilde sağa sola bakmasan, İslam'ın edebine uysan, bunların hiçbiri başa gelmez. Ee, onun için e, yapacağımız bir, tebliğ zannederek yapacağımız bir hareket daha büyük belalara ve zararlara sebebiyet verecekse bir de dikine konuşmak, bir de efendim üzene yürü gibi hareketler asla bir Müslümana yakışan şeyler değildir. Efendim Müslüman en niyatını zaten alttan alan, efendim e, tevazu gösteren, insanlara çok merhametle yaklaşan durumda olmalıyken e, bu bizi yani bu şekil sataşmalar insanlara ne yiyorsun, bu Ramazan, işte burası Müslüman ülke falan şeklindeki laf atmak suretiyle yapılan hareketler İslam'ın ruhuna uygun değildir. Bunlar sokak hareketleridir. Ee, Şalvar cütbeye de zarar verir, Müslümana da zarar verir, e, memlekete de zarar verir. Çünkü orada o çocukların kalkıp bir kavga çıkartmaları karşılığında e, kafa göz birbirine girilme olsaydı bunun yani İslam'ın İslam'da bir yeri olabilir miydi yani bunu şimdi? Niye oruç tutmuyorsun demek böyle oruç böyle mi tavsiye edilir? Orucun faydası böyle mi anlatılır? Müslüman'ın orucuna saygı böyle mi celbedilir? Daha beter yani zara bin türlü bak saydığımız kaç türlü İslam'a muhalif hareketi sebebiyet vermiş oluyor. Bundan dolayı bu hareketlerden sakılmasına biz bunları asla tasvip etmiyoruz. Tam işte bunun üzerine tuz, biber, bir de efendim şortlu bir e, efendim, kızcağız işte neyse. Ona göre, kültürü ona göre, işte, yaşantısı ona göre olabilir. Herkes bizim gibi düşünmeyebilir. Biz, bizim de efendim çoluk çocuğumuz var. E, memleket devriyet var, özgürlük var. Yani e, burada e, zaten İslam kanunları yaşanan, geçerli olan bir toplum olsa da yine... Halk birbirine müdahale edemez. Sen niye oruç veya sen niye açık geziyorsun diyemez. Çünkü hiçbir zaman insanın insana müdahalesi İslam'da da caiz değil. Öyle de olursa bir görevlisi olur, vazifelisi olur, İşte ahlak zabıdası oluyor, bilmem ne oluyor, gerekeni bu. Ama şimdi bir e, otobüste minibüste, bir kadın efendim şort giyiyor, pantolon giyiyor veya Bikini giy, giydiğini düşün yani yazlık yerlerinde demiş ki, Bikiniyle ne gidiyorlar sokaklarda da gelir. E sen şimdi buna İslamiyet sana diyor <gülüyor> Müminlere şöyle gözleniyor musunlar E tamam ona da Kapanmayı emrediyor ya ona kapanmayı Emrediyorsa o emri tutmuyorsa Kendi bilir Ama sana emredilen ne sen şimdi Müslümanım diyorsun göya. Dini hassasiyetlerim var diyorsun Efendim kapansana diyorsun kıza E sen niye gördün onun açık olduğunu ya Niye milletin başına bacağına bakıyorsun? Sen Allah'ın sana emrettiği gözünü yumsunlar ayetiyle amel etsen zaten bu durum e, meydana gelmeyecek. E sen efendim el alemin başına bacağına bakıyorsun. Ondan sonra ben bundan etkileniyorum bilmem ne. Nefis var kapan e, bizi işte günah sokma bilmem ne. Ya kardeşim Allah sana göz vermiş gözlerine de kapak vermiş. Bu kapağı niye vermiş? Gerekirse indirmen için vermiş. E bir de ondan sonra hele hele bak. Ondan sonra niye çok Kalkıp bir de tokat atıyor. Ya böyle bir şeylik, kabalık, yobazlık olabilir mi ya sen şimdi? Ya peki kadına elini değiyorsun, yabancı bir kıza gidiyorsun, suratına vuruyorsun, elini değiyorsun. Burada ikinci bir haram istiyorsun. Baştan eziyet ediyorsun, sıkıntı veriyorsun, laf atıyorsun. Laf atıyorsun, taciz. Bir haram. İkinci tak, suratına vuruyorsun, vücuduna temas ediyorsun. İkinci haram. Ondan sonra kız kalkıyor sana işte niye böyle yapıyorsun diye seni Efendim, bir şey deyince kalkıyorsun kafa göz kavgaya giriyorsun. Nasıl bir, bir böyle bir Müslümanlık olabilir? Bunun İslam'la hiçbir alakası yok yani. İslam böyle bir şeyleri asla emretmez. İslam sana gözünü yum der, önüne bak der. Kimsenin avretini araştırma, ayıbını araştırma. Efendim açık mı, kapalı mı bilmem ne millete. Efendim milleti teftişim, sen müfettiş misin ya? Onun için bu kişinin yaptığı işte kaç yönden haram? O kızın e, efendim diyelim ki bacağını açması haramsa bir haramsa, bunun yaptığında şimdi üç tane haram bulduk yani Ta taciz var efendim elle eziyet var temas var ondan sonra kafa göz dayak var e, darp var e, bütün bunları topladığında e, bunlarda burada üç tane haram olmuş oluyor. Sen şimdi bir tane günah veya da bir şeyi Efendim anlatayım derken üç tane haram işliyorsun. Onun için bunlar fitne hareketleridir. Bunları bu şekilde hareketler yapanlara Allah lanet ettiğini Resulullah s.a.v. beyan etmiştir. Bunlar Allah'ın lanetine bedduasına Resulullah s.a.v. bedduasına ve e, ra, lanet demek Allah'ın rahmetinden tar olunmak. Sen niye adama e, o dondurmayı ediyorsun? Göya İslamiyeti anlatacaksın. Goya kapan diyorsun. Halbuki sen bunu yaparaktan Allah'ın lanetine çarpılıyorsun. O zaman sen daha zarardasın. Daha büyük günahtasın. İslamiyet asla böyle şeyleri tasvip etmez. On Bundan dolayı bu hareketleri yapanları, efendim bu özellikle bu kızcağıza e, tokat atan böyle dayak atmaya kalkan kişinin yaptığını kesinlikle lanetliyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. İslamiyetle Müslümanla hiçbir alakası olmadığını beyan ediyoruz. Ve Müslüman halkımıza da bu gibi konularda yani ferasetli olmalı. Hemen oradan fitneyi durdurmaları lazım. Hemen kardeşim ne karışıyorsun kıza ya? Sen ne efendim burada kızcağıza laf atıyorsun bilmem ne yapıyorsun ya? Çeki git şuradan diye. Onu engellemeleri lazım. Veyahut öbür işte benim işte sokaktaki birine ne yiyorsun ne içiyorsun dedi. Hadi yürü kardeşim ilerle şuradan bakalım ya. Ne fitne çıkarıyorsun? Halkımızda bu şekil olması lazım. Yoksa He, doğru söylüyor bilmem ne diyerek ona da bir gaz vererekten e, fitneye körükle gitmemeleri lazım. Allah rızası için biz size duyuruyoruz. Ee, Allah'ımız hepimize İslam ahlakıyla mütekallik olmayı müessar eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem.